Kefaret orucuna niyet her gün ayrı ayrı mıdır yoksa bir niyetle bütün bir orucu tutabilir miyiz? Örneğin niyet ettim iki ay kefaret orucu tutmaya denilebilir mi? Yani böyle toptancı bir niyet e, arzu edilen değil aslında. Her gün ayrı ayrı niyet etmek lazım. Hı hı. Belki Ramazan ayına has olmak üzere çünkü Ramazan ayı vizatii oruç ayı. E, başta yapılan bir niyetin e, ay sonuna kadar yeterli olabileceğini söylüyorlar ise de biz Ramazan'da ne yapıyoruz? Genelde sahura kalkıyoruz, yemek yiyoruz değil mi? Evet hocam. Yani amel olarak, davranış olarak Ramazan orucunu kendimize hazırlıyoruz. Yahut niyetimiz ertesi gün oruç tutmak. Buna muhalif bir beyanımız olmadığına göre zaten devamlı oruçla hemhaliz. O ayrı bir meseledir. Ancak kefaret orucunda her gün ayrı ayrı akşam namazından sonra imsak vaktinden önce mutlaka niyet edilmesi gerekiyor.